Hayal On Türkiye ve AB Çok ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Cemdin ve Zeynep Özel İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Hayal Tacirleri programıyla daha karşınızdayız. Programı beraber hazırlayıp sundum arkadaşlarım Mahir ve Zeynep bugün stüdyoda yoklar. O yüzden ben yalnız başıma buradayım ama bir konuğumuz var. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Aziz Çelik ile beraberiz. Aziz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün istihdam politikalarını konuşacağız. Önce çok hızlı bir şekilde Türkiye-AB ilişkilerinin gündemine bakalım. Dün gıda güvenliği başlığı müzakereleri açıldı. Çeşitli... Engellemelerden dolayı açılabilecek başlık sayısı 4'tü. Bir tanesini açtık geriye 3 tane kaldı. Bakalım önümüzdeki dönem başkanlığı süreleri neler gösterecek. İspanya dönem başkanlığı Belçika'ya devretti. Belçika'da iç bir kriz yaşanıyor. Seçimleri takiben hükümetin oluşturulmasına bazı sorunlar var. Ama bunun dönem başkanlığına yansımayacağı söyleniyor Belçika tarafından. Bunu da zaman gösterecek. G20 zirvesi 26-27 Haziran tarihlerinde Toronto'da yapıldı. Gündemde ekonomik kriz ve krizden çıkış vardı. Bankalara getirilecek vergi konusunda Avrupa Birliği yalnız kaldı ve diğer ülkelere ikna edemedi. Avrupa Birliği'ne baktığımızda krizin etkilerinin devam ettiğini görüyoruz. Yunanistan'da Şubat ayından bu yana beşinci kez genel greve gidildi. Öte yandan Almanya'da geçen günlerde yapılan bir ankette halkın %51'nin markı geri istediği ortaya çıktı. Bunun ne kadar mantıklı olacağı tabii çok tartışmalı. Romanya'da katma değer vergisinin %19'dan %24'e çıkarılması ve IMF hedeflerinin bu şekilde tutturulması gündemde. Avrupa Komisyonu Burka yasağının tüm Avrupa Birliği'nde geçerli olması yönündeki öneriyi kabul etmedi. Ve bugün Avrupa Sosyal Forumu İstanbul'da başladı. 4 Temmuz'a kadar devam edecek gündemimizde bunlar vardı. Şimdi esas konumuza ve konuğumuza dönelim. Aziz Bey bu e, ulusal istihdam stratejisi ne Konuşuruz son 1-2 aydır? Bu strateji nereden çıktı? Nedir bu strateji? Şimdi aslında e, uz, hükümet çok e, uzun zamandır değişik adlarla e, istihdam alanına yönelik e, bir dizi e, politika e, geliştirmeye çalıştı. İstihdam paketleriydi bunların adları daha çok. E, kriz öncesinde de kriz sonrasında da bu paketler e, özellikle e, şeyi, e, işsizliği düşürüp yeni istihdam alanları yaratmaya yönelik kimi teşvikler e, olarak ortaya çıktı. Fakat e, bu istihdam paketlerinin işsizlik konusunda istihdam istihdamı artır konusunda bugüne kadar çok başarılı olmadığını görebiliyoruz. Özellikle kriz öncesi döneme de baktığımız zaman yani ortalama %7 gibi bir büyüme oranı gerçekleşirken istihdam neredeyse yani 2002 ile 2001 ile 2008-2009 arasındaki istihdam aslında iniş çıkışları bir kenara bırakacak olursak aslında stabilize olmuş durumda. Yani büyüme olduğu zamanlarda da istihdamda bir artış sağlanır. Bunu sosyal politikada e, istihdam sevmeyen e, büyüme olarak <gülüyor> e, şey yapıyor, e, adlandırılıyor. E, i̇stihdam dostu olmayan, büyüme istihdam yaratmayan büyüme olarak adlandırılıyor. Şimdi tabii yani e, büyüme gerçekleşirken istihdam yaratılamaması bir sorun fakat e, büyümenin yani ekonomik krize girdiğimiz 2008-2009 yılında ciddi bir daralma evet. e, yaşandı. Yaklaşık %5 gibi bir daralma e, yaşandı. Bu işsizlik sorununu çok daha kronik hale e, getirdi. Hem olarak bildiğiniz gibi hem sayısı olarak ciddi biçimde arttı. E, bunun içerisine şeyler katıldığında e, ümidini kaybedenler katıldığında eks eksik istihdam oransı katıldığında ciddi bir e, sosyal sorun haline geldiği biliniyor. Şimdi hükümet bir süredir e, istihdam konusunda e, üzerine çalıştaylar topluyordu. Daha doğrusu Çalışma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı istihdam konulu çalıştaylar düzenliyordu. Üniversitelerden, kamu bürokrasisinden, sosyal taraflardan da temsilcilerin yer aldığı bir çalışması vardı. Bu çalışmadan bir istihdam raporu hedefleniyordu. Fakat Mayıs ayının sonlarına doğru bu istihdam raporu yerine yeni bir ifade aldı. Ulusal istihdam stratejisi hazırlanıyor gibi bir ifade Evet, aldı. Biraz daha iddialı bir yaklaşım. Evet, biraz yani daha iddialı bir yaklaşım. Ee, Başbakan da yaz sonu itibariyle yüzde on dört civarında olan işsizliği yüzde ona indirme gibi evet, bir, yeni bir hedef, e, hedef koydu, yani. koydu. Mevsimsellik e, şeyiyle e, faktörü dikkate alınarak e, bu hesaplan. Tabii yüzde dört mevsimsellik e, nedeni yüzde dörtlük bir işsizlik, işsizlikte yüzde dörtlük bir indirim olması tabii yani genellikle hem iktisatçılar hem sosyal politikacılar tarafından çok e, gerçekçi bulunmadı. Hı. Şimdi istihdam stratejisi biraz e, bu konjüktürde ortaya çıktı. Biraz da aslında ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı sonrasında e, daha fazla dillendirir olduğunu düşünüyorum çünkü tesadüf e, değil. Evet yani. tesadüf değil. Yani böyle bir sorun elbette var ve bunun... Üstüne e, hükümet de kendi politik bakışına göre bir e, şey hazırlamaya çalışıyor. Fakat özellikle CHP kurultayında işsizlik ve istihdam meselelerinin çok çok ön plana çıkması, yeni bir dil kullanması e, Kemal Kılıçdaroğlu nun. hükümeti de daha iddialı bir takım e, ifadeler kullanmaya yöneltti bence. Ulusal istihdam stratejisinin en azından adı yani içeriği evet. ayrı ama e, bu kadar iddialı bir e, ad ve e, işte yaz sonu itibariyle işsizliğin yüzde onlar civarına indirilmesinin hem böyle bir iktisadi konjunktürde hem de bu politik konjunktürde ortaya çıkmış olduğunu düşünüyorum bu adlandırmanın. Buna ek olarak şeyi de söyleyebiliriz yani iddialı bir isim var hem de hem çalışma sosyal güvenlik bakanı hem de ekonomiden sonra devlet bakanı evet. Ali Babacan sahip çıkıyor yani hükümet vasıtasıyla evet, bir hükümet şeyi halinde artık evet. çalışma sosyal güvenlik bakanlığı'nın yürüttüğü bu istihdamla ilgili çalıştırılır. artık bir hükümet politikası haline geçti ulusal istihdam stratejisi biraz da tabii bu belki tam olarak arka planda hangi güdü yatıyor bilmiyorum ama Avrupa istihdam stratejisine bir benzetme evet. bir şey en azından ismen i̇smen, içeren, ismen bir benzetme de olduğunu düşünüyorum. Peki stratejinin içinde neler var? Yani ne kadar çok tamamını bilmiyoruz. Kamuoyuna açıklanmadı ama bu ekonomik koordinasyon kurulundan sonra basına yansıyan bazı veriler vardı. Neler şimdi şimdi e, henüz e, taslak açıklanmadı. Taslak taraflara da verilmedi, sosyal taraflara da verilmedi. Haziran ayı başında e, bakanlık e, hükümet yetkilileriyle e, sendikal konfederasyonlar arasında bir toplantı yapıldı. Bunun bir kısmı e, basına yansıdı. Burada sendikalardan hazırlanacak istihdam stratejisi e, konusunda çeşitli e, başlıklar altında taleplerde bulundu. Bunları daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da şeyde açıkladı ya da çeşitli... E asında çıkan tüm şeylerinde burada saptanan sorunlar şunlar yani görüş istenen ve içerik. kayıt dışı çalışma bu bildiğimiz gibi çok genel bir başlık ama her zaman evet. bulunuyor fazla mesai bunu biraz açacağım demek tamam. istiyorum ona evet krem tazminatı özel istihdam önemli bir konu. Tabi, özel istihdam büroları konusu bu özel istihdam büroları o yeniden gündeme geldi tabii tabii bu özel istihdam büroları aslında özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması genel itibarıyla bu kiralık işçilik diye bilinen Uygulama Aha. şu anda iş bulmaya aracılık etmekten farklı yeni bir şey öneriliyor. E, model e, öneriliyor. E, ve şey e, esnek e, istihdam e, şeyleri e, modeller modelleri var bunun içerisinde. Bir de işsizlik sigortası fonu kaynaklarının e, kullanımı konusu, e, söz konusu. Şimdi bunları isterseniz biraz şey yapalım. Başlık açalım. başlık Başlık isterseniz, başlık isterseniz e, biraz açalım. Tabii. Şimdi... E, Şeyin, çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklamalarında da şöyle görüyoruz bunu özellikle fazla mesai ve çalışma sürelerine ilişkin bir yaklaşım var. Sayın Bakan diyor ki Türkiye'de fazla mesailer fazla çalışmalar ortadan kalkarsa bununla yeni bir istihdam alanı ciddi bir istihdam alanı, alanı yaratılacaktır. Çünkü haftalık yasal 45 saatlik fazla mesai oldukça aşıldığını söylüyor. Bunun rakamları çok değişiyor. İşte 50-55 saate kadar çıkıyor. Kayıt altına alınabilenler tabii. Evet. Kayıtsız şeylerde. bunun saptamak mümkün ama yani en azından kayıtlı sektörler açısından konuşursak haftalık yasal çalışma saatin üzerine bir ortalama 10 saat, 10 saat ekleniyor. ekleniyor. Fazla çalışma yapılıyor. Bunu ortadan kaldırırsak şu miktarda bir şey sağlayabiliriz. İstihdam i̇şte sağlayabiliriz diyor. Fakat bunu yeni işçi alınmasını kolaylaştırmak gerekir şeklinde gerekçelendiriyor. Buradan da iki şeye bağlanıyor bu. Birincisi e, kıdem tazminatı e, fonunun, şey kıdem tazminatı uygulamasının kaldırılması. İkincisi de e, işvücü piyasasının esnekleştirilmesi. Yani biz e, fazla çalışmaları kaldırırsak yeni istihdam alanları yaratırız ama işverenler e, yeni istihdam yerine eski işçileri çalıştırmayı tercih ediyorlar. Çünkü hem kıdem tazminatı ödemekten korkuyorlar hem de işten çıkarmanın maliyeti yüksek. Şimdi tabii bu çok tartışmalı ve ben bunun ciddi tehlikeli bir öneri olduğunu düşünüyorum. Grevet tazminatı ile bağlantılılıştığı da doğru grevet tazminatını ortadan kaldırmayı ya da etkisiz hale getirmeyi düşürmeyi hedefleyen bir öneri ciddi bir biçimde Türkiye'de hem kazanılmış işçi haklarının ortadan kaldırılması hem de çalışma barışının ciddi bir biçimde bozulması anlamına gelmektedir. Evet, yani grevle gelen bir genel evet, grev zaten Evet yani sendikaların he? bu konuda önemli bir bölümünün hak iş hariç ciddi bir şey var, rezervi var. Çünkü Kıdem Tazmina Türkiye'de 70 yıllık bir uygulama ve ciddi bir güvence işlevi görüyor. Yani işten çıkarılmada, işten ayrılmada, emekli olmada çalışan açısından ciddi bir güvence evet. şey yapıyor. Kazanılmış Şimdi, bir hak. Kazanılmış zaten. bir hak. Şimdi bunun istihdamı şu kadar miktar artıracağız adı altında işçilerin elindeki bir başka hakkın ele alınması bu şeyin stratejinin en şey yanlarından birisi. Ee, sakıncalı yanlarından birisi. Dengesiz bir yani bir yani kıdem tazminatıyla takas edilecek ya da kıdem taverin kıdem tazminatını alın birkaç puanlık e, yeni istihdam gibi bir e, yaklaşımın e, bir, bir kere sosyal boyut içerdiğini söylemek <gülüyor> mümkün değil. Yani <gülüyor> böyle bir yaklaşım. E, yani ben size iş veriyorum ama siz de şu haklarınızı geri verin. Bir grup arkadaşınıza iş vereceğim ama siz de ellerinizdeki şu hakları verin gibi e, bir yaklaşım bu o açıdan sosyal açıdan e, krem tazminatına e, tartışma konusu haline getiren bir yaklaşım e, şey değil e, kabul edilebilir e, bir yaklaşım değil diğer bir şey ise istihdam paketinin önemli bir şeyi ise iş işi al, işten çıkarmaların kolaylaştırılması bunun Hı. önemli bir unsuru kıdem tazminatı kıdem tazminatı çünkü işten e, çıkarmada yük oluyor işveren. yük olarak adlandırılıyor halbuki kazanılmış bir hak aslında Hakkası. yani her yıl 30 gün üzerinden insanlar kıdem tazminatını hak ediyorlar bu aslında işverende kalıyor ve en son işten ayrıldıklarında bu veriliyor yani her yıl kazandıkları 30 günlük bir miktar aslında bir şey olarak işverende kullanımına aslında e, işverenin parası değil o değil tabii yani her yıl her yıl 30 günlük ücretinizi bol verdiğinizi düşünün. Ee, tabii bu artıyor. Yani yıl içerisinde evet. bir artış oluyor bunda. Tümüyle nominal olarak kalmıyor ama o para sizinken o para şeyde kalıyor. de şirkette ve benzerinde kalıyor. Siz ayrılırken alıyorsunuz. Dolayısıyla sizin paranız o bir yük evet. oluşturulması söz konusu değil ama böyle algılanıyor. Bir tazminatı yükü ve sorunundan e, söz edilir. İstihdam paketinin en önemli şeylerinden birisi. Ayaklarından birisini e, bu oluşturuyor. Diğer ayak demin sözünü ettim. Bu ee, çalışma ilişkisinin daha esnekleştirilmesi evet. daha doğrusu iş alma ve çıkarmanın kolaylaştırılması bir e, model olarak herhalde bir, evet bir model olarak aslında bu biraz e, ee, bu yeni istihdam stratejisi biraz Amerikan, Anglo-Sakson istihdam Hı. stratejisi. Yani Avrupa istihdam stratejileri genellikle e, güvenceyi bir biçimde kendi içinde zaman zaman son zamanlarda kimi gevşemelerde olsa güvence önemli bir şey oluşturuyor. Eksen oluşturuyor evet. Avrupa'daki istihdam stratejilerinde. O yüzden mesela e, Avrupa istihdam stratejisinde daha iyi iş, e, yani kaliteli iş şeyi, Hı. vurgusu çok önemli bir yer tutuyor. Yine e, Uluslararası Çalışma Örgütü, Recent Work dediğimiz insanca çalışmaya da e, düzgün çalışma gibi bir kavramı kullanıyor. Yani iş yaratılmalı ama yaratılan iş kaliteli güvenceli bir iş olmalı. Şimdi ABD istihdam stratejisi ise ABD'deki istihdam politikaları ise ne pahasına olursa olsun istihdam yaratılması evet. üstüne dayalı. Bu klasik e, şey e, liberal yaklaşımla dayalı. Yani şeyi iş gücü esnekleştirirsiniz işverenler daha çabuk işçi alıp çıkarabilirler. Dolayısıyla bu da iş gücü piyasasını hareketlendirir. Ama güvence gibi bir e, güven güvence gibi kayda şey kaygı orada söz konusu değil çalışma standartları düşer Amerika'da evet işsizlik oranları Avrupa'dan daha iyi Amerikalılar ama genellikle iki işte birden çalışırlar <gülüyor> ve daha Avrupalılardan daha düşük ücret alırlar dolayısıyla tek başına istihdam oranlarının düzeyi işin kaliteli olduğu anlamına gelmiyor bu açıdan da istihdam stratejisindeki temel politik yaklaşım çok büyük önem taşıyor yani daha çok ve daha güvenceli işler mi her ne pahasına olursa olsun iş gücü piyasasını esnekleştirecek işlerimi. Şimdi, temel şey, bir soru işareti aslında. Evet bu şimdi bir şeydi. Hükümetin şeyinde diğer unsurlarına da değiniriz. Çalışma işi, ilişkilerinin esnekleştirilmesi ve hatta güvencesizleştirilmesi temel bir istihdam politikası olarak ön plana çıkıyor. Kıdem tazminatından başlayarak. Evet şimdi kısa bir şarkı arası verelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. You see a little girl giggling at a hippopotamus. I wonder why. Evet değerli dinleyiciler de Incubus'tan Magic Medicine adlı şarkıyı dinledik. Dinleyicimiz Ebru Ayten'e teşekkür ediyoruz şarkı önerisi için. Evet kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kıdem tazminatı ile ilgili Evet. Şimdi kıdem tazminatı aslında çok uzun süredir e, Türkiye'de e, çalışma hayatının gündeminde e, işveren örgütleri kıdem tazminatının bir yük olduğu iddiasını çok uzun süredir e, söylüyorlar. E, kaldırılsın önerisinde bulunanlar var, tümüyle kaldırılmasını isteyenler var. Yani es eski işçiler için kalsın ama yeniler için kaldırılsın önerisini getirenler var. E, 15 gün indirilsin diyenler var. Yani sınırlandırma, teklifi. Ve, e, sınırlandırma teklifi var. Bir de e, kıdem tazminatı fonu oluşturulsun gibi şeyler var, e, teklifler var. Tabi bunların arka planında bir iddia da şu, bu Sayın Çalışma Bakanlığı'nın da şeyinde e, iddiası bu, bu yönde. Çok az kişi kıdem tazminatı alabiliyor. O yüzden kıdem tazminatını gözden geçirmeli istiyor. Şimdi Hı. tabi bu çok e, tehlikeli bir e, akıl, şey akıl yürütme çünkü yasaların güvence altına aldığı bir hakkı, kıdem tazminatını çok az kişi alıyor. Bu yüzden bundan vazgeçelim e, demek yasaların güvence altına aldığı başka Kurallara da örneğin yedi buçuk saatlik çalışma, haftalık kırk beş saatlik çalışma da nasılsa uygulanmıyor. E bunları da kaldıralım. E iş yasası da e, uygulanamıyor. O zaman bütün yasaları yani, kaldırabiliriz dolayısıyla, mi? Dolayısıyla, ha, dolayısıyla yani buradan hareketle bir e, şeyin e, kamu idaresinin, kamu otoritesinin e, görevi. Yani kadem tazminatı bir haksa bunun uygulanmasını sağlamak e, olmalıdır. Bundan hareketle e, kadem tazminatı nasılsa çok kullanışlı bir hak değil. kaldıralım e, önerisi tehlikeli. E, tehlikeli. Şimdi bu şu açıdan da sorun. Şimdi e, bakanın önerisinde kadem tazminatını kaldırırsak ya da azaltırsak ya da bir basit bir şey yaparsak, etkisizleştirirsek... ...işverenler e, fazla mesai yaptırmak yerine yeni insanlar alırlar gibi bir evet. e, iddia da var. Şimdi aslında bak... ...yaptığınız zaman bugün de fazla mesai, fazla çalışma uygulaması aslında çok tartışmalı bir uygulama. Fazla çalışma uygulaması aslında çalışan onayına bağlı bir uygulama, yasal olarak onayına bağlı bir uygulama. Fakat işçilerden çalışanlardan işe başlarken peşin onay alınır ve çalıştırılır evet. şeyler. Dolayısıyla fazla çalışma uygulamasını da yarın nasıl denetleyeceksiniz, kılem tazminatını bugün denetleyemiyorsanız. Dolayısıyla bundan hareketle yapılması bana çok mantıklı gelmiyor. Bu konuda ben yani bütün dünyada sendikal hareketin uzun yıllardır savunduğu temel politika çalışma saatlerinin kısaltılması Heh. politikasıdır. Evet. Yani 45 saatlik çalışma süresini kısaltırsınız. yani Avrupa gibi 36-37-35'e kadar çekemezsiniz ama yani 40 saate 40 çekersiniz. Böylece yeni istihdam olan, olanakları şey yapabilir, art, artabilir ama bunu yaparken ekonomide ciddi bir... Denetim ve kayıt olmaktığı sürece yasal olarak 30-40 saate çekseniz de fazla mesai yapmayın deseniz de kontrol edilmek mümkün evet. değil ki. Yani kentlerde istihdamın %35'i, genel istihdamın %40'ı, şey, %48'i kayıt dışı. Şimdi yarı e, yarıya yakını e, kentsel istihdamın %35'i ücretli istihdamın yüz, yüz, %35'i e, e, kayıt dışı. Şimdi e, esnetelim. İş, i̇şe daha fazla insan e Zaten bundan daha esnek bir şey olur mu ya evet. ilişkisi ilişkin olur mu? Yani çünkü yarısında ekonominin istihdam yarısına hukuk kurallara uygulama. O açıdan şey istihdam stratejisinin başlangıçta şey yaptığı, oturduğu parametreleri de ciddi şey var. Sakatlık var. İkincisi belki konuşacağız. Evet, Bu... Şey bakalım yani çalışanlar için böyle bir de işsizler. Söz konseyen bu stratejide istihdamın dışında kalanlar içinde bir bakış açısı var. Onu nasıl değerlendireceğiz? <gülüyor> İsterseniz bu şey konusunda da değinelim. E, vaktimiz varsa bu e, özel istihdam Büro büroları tarafı, bürolarına değinelim. E, on, tarafa. E, ondan sonra isterseniz vakit olursa şey dinlerim. Şimdi istihdam e, stratejisinde temel şeylerden birisi başlıklardan birisi özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması konusu bu kamoyunda e, özetle kiralık işçilik Hı -hı. E, olarak bilinen bir düzenleme. E, bu e, geçtiğimiz yıl gündeme geldi e, kiralık işçilik uygulaması. Fakat özellikle sendikalardan büyük tepki gördü ve bunun üzerine cumhurbaşkanı tarafından iade edildi. Mecliste şu anda paketin içerisinde yer alacağı şey kesin gibi. Şimdi bu özel istihdam büroları şu anda çalışıyor. Şu anda özel istihdam büroları istihdama aracılık faaliyeti yapılıyor. Yeni getirilen düzenleme ise özel istihdam bürolarını doğrudan doğruya işveren haline getiriyor. İşçi kiralayan e, bürolar haline getiriyor. Dolayısıyla işleyiş şu şekilde oluyor. E, şu anda özel istihdam büroları işçi buluyor, işi buluyor. Bunları birleştiriyor. E, işe yerleştirmeyiz aradan çekiliyor. E, e, evet. Yeni şeyde ise özel istihdam büroları bir tür aslında işveren haline geliyor. İşsizlerin e, kayıt oldukları bir işveren şirket haline geliyor. Bu şirket, özel istihdam bürosu iş ihtiyacında olan herhangi bir şirkette istediği alanında belli sayıda işçiyi e, kiralıyor. Tüm yasal yükümlülükleri buraya ait oluyor. Yani evet. özel istihdam bürosuna ait oluyor. Çalıştığı yerde işçi ya da çalışan gidip çalıştığı yerle hukuki bir bağı olmuyor. Bir çalışma ilişkisi söz konusu olmuyor. Bir tür kiralama ilişkisi evet. oluyor. Yani özel istihdam bürosu binlerce işçiyi bünyesinde topluyor. Onlarla iş sözleşmesi yapıyor. İhtiyaç duyulan değişik şirketlere bunları kiralıyor. Ve o şirketlerle bu çalışanların bir iş ilişkisi e, olmuyor. Şimdi bu iş insanlar, bu biraz sorunlu gözüküyor. Bu biraz sorunlu olduğu çünkü bu çağdaş e, kölelik e, denebilecek <gülüyor> evet. bir sistem. Yani bir en hafif böyle, tabiriyle en hafif tabirle yani bu bildiğimiz e, şeyde e, ekonomi de özellikle inşaat sektöründe falan görülen e, amele pazarlarının aslında modernleşmiş e, hali e, şimdi de uygulanıyor bu. Şimdi de bu tip şirketler özellikle Taşeron ve alt işveren olarak hı hı. kamu dahil pek çok yere şey veriyorlar hizmet veriyorlar yani bu oda kadar 3-5 metrekarelik evet. bir yeri var ama yüzlerce insan oraya kayıtlı onlar üzerinden komisyon e, alarak çalışıyorlar şimdi tabi bu kiraya verdikleri işçiler o şirketlerde ya da kurumlarda çalışıyor yeni ise e, çalıştıkları yerle hiçbir bağlantıları olmayacak. Sadece bu şirketle ilişkiler olacak ama bu şirketler bunların hakları nasıl güvence altına alacak, çalışmadıkları sürü ne olacak, kademe tazminatları ne olacak, sendikalaşabilecekler mi? İşler Sahip karar verecek mi? Yani e, tamamen e, belirsiz ve ciddi biçimde güvencesiz bir şey bu, e, yol bu. Şimdi bu belki şunu vurgulamak gerekir. Avrupa'da bu uygulama var, Avrupa Birliği de bizden bunu istiyor gibi bir şey de var, ee, iddia da var. Evet Avrupa'da bu uygulama son zamanlarda yaygınlaştı. Fakat e, orada e, ciddi bir tartışmalar söz konusu oldu ve bu uygulama yapılırken, yani or, ben oradaki uygulamayı da sorumlu buluyorum ama oradaki uygulama da, Kiralık işçiyle yani geçici iş ilişkisi kurulan işçiyle daimi işçi arasında çalışma koşulları, haklar, uygulamalar arasında hiçbir farkı yaratılmaması konusunda bir Avrupa Birliği yönergesi çıktı Hı. ve buna rağmen bu uygulama eleştiriliyor. Bizde ise böyle bir güvence olmaksızın, evet, o tür bir e, yok. bu tür bir güvence olmaksızın e, şey yapılacak, çalıştırılacak. Artı Avrupa Birliği Türkiye'den şu anda böyle bir bu, bu, yönergenin uygulanmasını istemiyor. <gülüyor> Kendi üyelerine 2011'in sonuna kadar şu anda şey vermiş durumda, süre vermiş Hı. durumda. Yani çok bir... acele etmeye gerek yok. Evet yani. yani bu konuda acele etmeye gerek yok. Ayrıca yani Avrupa Birliği'ndeki her düzenlemenin e, adapte bire edilmesi, e, yani temel insan haklarına ilişkin düzenlemeler alınmadan, özellikle iktisadi düzenlemelerin birebir alınması da aslında çok ciddi tartışılması gerekir. Evet. E, o zaman işsizlik konusuna isterseniz geri dönelim. İşsizlik de önemli bir sorun olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Bu işsizlik sigortası fonu o, var paketin şimdi, içinde. Evet paketin içerisinde işsizlik sigortası fonu, Şöyle yer alıyor tabii işsizlik sigortası fonunda çok ciddi bir kaynak birikmiş durumda yani şu anda 43-44 e, milyar yani 30 milyar dolar civarında bir kaynak Hı -hı. birikmiş durumda. Hükümet daha önceki istihdam paketleri e, çerçevesinde bu şeyden paketten e, bir 5-6 milyar dolar şey aldı, kaynak aldı ama bunu borç olarak almadı. Yani bunu aldı, aldı, aldı. evet aldı, hı hı. Geri verilmemek üzere aldı. Şimdi e, işsizlik sigortası fonu aslında işsizlerin parası ve yani işsizlere verilmesi gerekiyor. İşsizlerin e, daha geniş kullanımına verilmesi gerekiyor. Çünkü şu anda işsizlik sigortasının kullanımı ağır kayıtlara bağlı. O yüzden de hı hı. bu kadar para birikti. Evet. Yani e, 8 yıldır uygulama var, 8 yılda 40, e, 44 milyar yakın para birikti. Çünkü çok zor veriliyor şey hı hı. ve kısa süreli veriliyor ve düşük miktarda e, veriliyor. Şimdi aslında yapılması gereken... Gereken bunu işsizleri koruyacak şekilde şey yapmak, genişletmek ama şimdi işsizlik sigortasından kaynak alınıp bunun e, işveren örgütlerinin bir kısmı, şirketlerin bir kısmı bu para bize verilsin yatırım yapalım diyorlar. E, bir kısmı e, hükümet bunu kimi yatırımlarda kullanmak istiyor, bir ara GAP'ta kullandığını e, söylendi. Dolayısıyla ciddi biçimde yani çalışanın aslında e, bir tür... E, Özel sigorta yaparken banka yatırdığı paraya el konulamıyor ama devlete emanet ettiği bu paraya el konulmaya çalışılıyor. Bu da aslında istis yani bu istislam stratejisini çok tartışmalı sorunlarla bir biri yani buradan borç almıyorlar yani kamu devlet hükümet işsizlik sigortası fondan borç almıyor. Yani devlet tahvili çıkarıyor, satıyor, borç alıyor. Evet. E buradan öyle almıyor ki. Al gidiyor 4-5 milyarlık bir paket dilimi çekiyor, kullanıyor alıyor, şimdi. Kullanıyor. E, yani bu aslında şey emanet edilen, kamuya hükümete emanet edilen işçi parasının aslında e, bir tür el konulması yaklaşımı ki çok tehlikeli. Ya yani bunun yerine işsizler için e, belki yani tartışılmayan bir boyut var. Herkesin istihdam edilemediği koşullar, söz konusuysa istihdam edilemeyenlerin gelirleri ne olacak? Evet. Bir araç işsizlik sigortası ama işsizlik sigortası bir yere kadar ödeniyor. Bunun dışında istihdam edilemeyenler, geliri olmayanlara düzenli bir kamu ödemesi, devlet ödemesi düzenli bir gelir sağlanması da şeyin, işsizlikle mücadelenin ya da sosyal politikanın önemli araçlarından biri asgari gelir olarak adlandırılıyor. Bu minimum gelir olarak adlandırılıyor. Yurttaşlık gelir ama istihdam İstihdam edilemeyenlerin işsizlik sigortası dışında da düzenli bir gelire kavuşması çok önemli bir sosyal politika faktörü, hedefi olmalı diye düşünüyorum. Evet, istihdam konusunu bugün konuştuk. Ulusal istihdam stratejisi üzerinden ve süremizin sonuna çok hızlı bir şekilde geldik. Yine dışarıda kalanlar oldu. Tekrar Aziz Bey stüdyoda görmek istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Hayal Tacirleri Pour pour On Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar: Mahir Ilgaz, Can Minde ve Zeynep Özer